819. Konu, Hazreti Ebu Bekirle Ömer'in Müslümanların nefislerini hesaba çekmeye teşvik etmeleri. Hazreti Ebu Bekir şöyle buyurmuştur: Kim Allah için kendi nefsini azarlar ve hesaba çekerse Allah onu kendi azalarından emin kılar, Hazreti Ömer şöyle buyuruyor: Tartılmasını beklemek sizin nefislerinizi kendiniz tartınız, onları hesaba çekilmezden önce hesaba çekiniz. Çünkü nefislerinizi bugünden hesaba çekmek sizin için yarın hesaba çekilmesinden çok daha kolaydır. Büyük hesap gününe salih amellerle hazırlanınız. Unutmayınız ki Allah Teala, o gün, huzura, arz olunacaksınız ve sizden hiçbir sırrınız gizli kalmayacaktır. Hakk'a, 69 Suresi 18, buyurmaktadır. Enes bin Malik şöyle anlatıyor. Bir gün Hazreti Ömer'le birlikte gezintiye çıkmıştık. Bir ara aramıza bir duvar girerek birbirimizden ayrı düştük, bu sırada ben onun duvarın öbür tarafında kendi kendisine şöyle dediğini duydum, Ey müminlerin emiri, senin de herkes gibi başının çaresine bakman gerekiyor, Allah'a yemin ederim ki ya Allah'tan korkar takvaya bürünürsün ya da azaba çarptırılırsın.